atıyoruz. Tabii buna başlamadan zaman zaman arada vurguluyoruz ama yine vurgulayalım. Bu paylaştığımız ilahiyat fakültesinin bastığı şu andaki baskı da onun mudur bilmiyorum. Oradan ilmi kaynak olarak istifade edebilirsiniz. Zannediyorum ellerinizdeki o herhalde yine büyük İslam ilmi halinden istifade edebil edebilirsiniz. E, dolayısıyla Burada her şeyi gündeme getirmek, bazı detay var, bazı incelikler var. Bütün onları e, gündeme getirmek, onları paylaşmak zaman alıyor. Bazen çok lüzumu da var gibi gelmiyor ama kaynakta ve bilgide bulunmasının lüzumu var. Misal olarak yanlışlıkta işte Ramazan ayında para yutan birisi, demir parçası yutan birisinin orucu bozulur mu, bozulmaz mı? Bu gibi de veya taş yutanların mesela bir kil yeme hastalığı vardır. Kil yeğenlerinki nasıldır? Taş nasıldır detaydır. Belki her şeyi burada ile getirilemeyebilir ama orada bulunmasının faydası var. Görülmesinin de lüzumu var. Evet. Oralardan okursanız, oku, burada da paylaşılırsa hem e, zihni kurcalayan nokta varsa daha rahat açığa çıkarılır. Hem de bilgiler daha oturaklı olur inşallah. Bu bilgileri biz fert olarak da özellikle şimdi namaz ve abdest e, gelecek devam edecek. Hayatımızda yaşadığımız için bilmek zorundayız. Kendimiz için de bilmek zorundayız. Çevremiz için de bilmek zorundayız. Suları kısımlara ayırmıştık ve temiz ve temizleyici olup olmama açısından sular demiştik. Sular bu açıdan bakıldığında beş kısma ayrılır. Bir de burada daha önce de vurguladık suyun temiz sayılıp sayılmaması abdest ve gusle uygun olup olmaması açısındandır. Eğer içme açısından dersen deniz suyunu içemezsin. Ama deniz suyu temizdir. Allah Resulü de suyu da temizdir. Kesilmeden ölen manasına öleni de yenir e, vurgusu yapıyor. Yani balık boğaz Bismillah Allahu Ekber deyip hamsi'yi kurban etmiyorsun. E, ona başıyla da ölse o şekilde ne yapıyorsun? Yiyorsun. O, onu, onun gibi. Dolayısıyla yenir farklıdır. İçmek veya necaset temizlemek ayrı bir konudur. Yani içmek de ayrı bir konudur. Necaset temizde Mesela daha önce yine vurgulamıştı. Portakal suyunu gayet rahat içebilirsiniz. Üzüm suyunu içebilirsiniz. Üzüm suyuyla abdest alamazsınız. Deniz suyunu içemezsiniz ama deniz suyuyla abdest alırsınız Portakal suyuyla necaset temizlenebilir. Başka şey bulamadınız. Onunla temizlemek zorunda kalırsınız. Yok ettiği zaman yok olmuştur artık. Dolayısıyla farklı bir konudur. Burada neyi kastediyor tekrar? Bu beş konuda gusle ve abdese uygun mu değil mi? O açıdan değerlendiriliyor. Başladık. Bir, temiz ve temizleyici olan sular. Kendisi de temiz. Abdest de alınır, gusül de edilir. Öyle diyelim. Vasıf bozulmamış bütün tabii sular yani yağmur suları, pınar suları, dere suları, kuyu suları, göl suları, deniz suları hep bu çerçevelin içindedir. Oraların alınmış sular da bu sınırdadır. Ayrıca insanın insan eti yenen eti yenen inek koyun gibi hayvanların kuşların yırtıcı değil yırtıcılar için ayrıyı kuşların içtiği sulardan da geri kalanlar yani gelmiş kenarından gelmiş konmuş kuş kova'dan su içmiş gitmiş uçmuş bir serçe bu sular nedir aynı şekilde temiz ve temizleyici sulardan sayılırlar insanın da içtiği su böyledir bu insan ee, müslüman olmasa veya şuurlu olmasa da Müslüman olmayan insanlar hakkında küçük de olsa bir tartışma yaşanmıştır. İri vurgulayacağım ama ayeti kerime sebebiyle. Ayeti kerimede isti'iz billah ne diyor? İnmel müşrikuna necisundur. Müşrikler necisdirler. Fe la yakrabul mescide el mescide harame Bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmayacaklardır hasan Basri merhum biliyorsunuz tabiinin en güzide de Çok müttaki bir insandır. Ahlakıyla, sözlerindeki hikmetlerle, konuşma üslubuyla, söylediklerini bizzat kendisinin yaşamasıyla devrinde örnek olmuş, çok insan tarafından sevilmiş bir insandır. O yüzden de söylediği sözler değer ifade eder. Ama zaman zaman onun o duygusu çok ağır basıyor. E, dikkat ve titizlik duygusu bu konudan da e, Müslimlerin dokunduğu suların e, temiz olmadığı, hatta birisi bir müşrikle, bir kafirle musafa yaparsa abdest alsın demiştir. Her ne kadar o bu konuda değilse, haklı olduğu yanlarda var ise de e, biz beşer olma sebebiyle insanı temiz sayıyoruz. İş dünyası veya zihniyeti ayrı ama beden olarak insan, ne olursa olsun eğer dışına işte yeni içki içmemişse, şöyle olmamışsa, işte bedeninde necaset yoksa ve benzeri gibi insan olma vasfıyla insan fıtratan temiz kabul edilir. Bütün alimlerin hemen hemen Hasanül Basri rahmetullahi aleyhin böyle bir anlayış İbn Abbas'ın da rivayet edilir. Onun dışında hiç beden itibariyle bir müşrik necistir diyen olmamıştır. Ancak Müslüman olduğu zaman bir insanın gusletmesi, yıkanması Dolayısıyla yerinde bir davranıştır. i̇bn Abbas rahmetullahi aleyhden hasan Basri de özellikle Fatıma radiyallahu anh'ın yani Hz Ömer'in kız kardeşinin Hz Ömer'e yaptığı uygulamayı da bu konuda delil gösteriyorlar. Bilgi dağcığınızın bir kenarında dursun diye ona Taha suresinin biliyorsun ilk ayetlerini gusletmeden vermiyor. Çok da iyi ediyor bence. Su sakinleştiricidir. Herde sıcak iklimde su sakinleştiricidir. Dolayısıyla Hazreti Ömer gusledince eletriği de hani derler ya boşaltınca ondan sonra eline de o duyguyla bir hürmet duygusuyla Taha suresini aldı ta istiğfir ta Taha ma teşqadiye yani bu Kur'an'ın sana insanlara zulmedesin diye şakavet gösteresin diye indirmiyoruz rahmet olarak indirilişine ve Cenab-ı Allah'ın güç ve kudretini vurgulayan ayetler akmaya başlayınca Gayri ihtiyarı kendini tutamamıştır. Ne güzel, ne kadar tatlı demiştir. Bunun gibi. Ama bu böyledir. Dolayısıyla insan oğlu temiz sayılır. İçtiğinden kalan su da temiz sayılır. İki, temiz ve temizleyici. Ancak kullanılması mekruh. Yani su temiz sayılıyor. Abdest aldığınızda abdestiniz caiz... Guslettiğinizde guslünüz caiz. Ama temiz bir su, daha temiz su varken onu kullanmak mekruh. Ne gibi? Kedi gibi evcil hayvanların, yine çaylak, atmaca, doğan, kartal gibi yırtıcı kuşların içtiği sulardan kalanlar böyledir. Şimdi saydık. Çaylak dedik, atmaca dedik, doğan dedik, kartal dedik de, biz artık bütün bunları unuttuk. Şehir hayatında bir güvercin görüyoruz, bir serçe görüyoruz. Evlerde muhabbet kuşu görüyoruz. İşte sokaklarda ara sıra karga görüyoruz. Onun dışında çok fazla kuş görmediğimiz için doğan, atmacanın farklarını unuttuk. Ama bunlar hepsi yırtıcı kuşlardır. Evet birbirlerinden çok farklıdırlar. Mesela kartalın kanatları çok geniştir ve çok güçlü bir hayvandır. Kuzuları kaldırıp havada uçurabiliyor. At macaya Cenab-Allah başka meziyet vermiş. Ormanın içerisinde o dallar var ya. insan süratle süratte arttıkça e, dar yollara sığmazsınız arabada kullanırken. Dolayısıyla önünüze çıkan şeylerden kolay sakınamazsınız. Ama at macayı ormanın içerisine bırakıyorsunuz. O dallardan nasıl sıyrılıyor? Hem de düz uçar gibi. Soldan gelen dal oldumuydu o kanadını yumuyor, sağdan öbürünü yumuyor. Dalların arasında müthiş bir hızda. Uçma, uçmayı başarıyor. Bir başka kuş onu o şekilde yapamıyor. Onun o nevi özellikleri var. Ama bunların hepsi neticede e, diğer hayvanları avlayarak leylek de dahil bunun içerisine. Leylek çok iyi bir yılan avcısıdır. Kurbağa avcısıdır. O hayvanları avlayarak e, geçiniyorlar. E, bu kuşların içtiği sularda mekruh sulardır. Esasen bu kuşların içtiği suların temiz olması, necis olması gerekir. Neden? Çünkü onlar gibi avlanan kurdunku, işte çakalınkı, sırtlanınku ve diğer yırtıcı hayvanlarınkı nedir nicits kabul edilirler. Ama bunların ağız yapısı onlardan farklı olduğu için, bunların gagaları kemik dokusu olduğu için, su emmesi ve ağız salyasının fazla suya karışmaması sebebiyle bu hayvanların bir de bunlardan diğerlerinden kurtulabiliyorsunuz. Bu nevi yırtıcı hayvanlardan kuyular, işte su birikintileri kolay kurtulamazlar. Cenab-ı Allah böyle bir kolaylık nasip ediyor. İslam'daki şerif-i şerifteki hükmü budur. Başkası varsa böyle bunların içtiği bilinen sularla abdest alınması mekruhtur. Bir de kedi için ne diyor? Çevrenizde çok dönüp dolaşan, sizinle yani iç içe olan bir hayvandır diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların diğer hayvanlardan farklılığına dikkat çekiyor. Demek ki bu tür hayvanların içtiği sulardan geriye kalan sular nedir? mikro sulardır. 3 temiz fakat temizleyici olmayan sular. Kendisi temiz sayılıyor ama abdeste gusülle kullanılması doğru değildir. Temizleyici değildir. Bu tip suların en büyük örneği nedir? Müsteamel sulardır. Yani kullanılmış sulardır. Yani daha önce eh, müsteamel. Evet. Yahu kelimeleri çok çabuk unutuyoruz. Bunlar bizim ıslahımızdan olan kelimeler. Gavurcadan geldi mi kolay. Bir yere yerleştiriyoruz onu. Hadi hiç kimse şey demiyor yani. Tercüme-i hal denilirdi. İnsanın kendi hayatını özetlediği şeye tercüme-i hal denilirdi. Sonra özgeçmişe dönüştürüldü. Şimdi kimse özgeçmiş de demiyor. Sivini getir, sivini götür. Yani bize bir sivi bırak, işte yanımızda bir sivim bulunsun falan. Onun pat diye öğreniyor millet. Ama Müsteamel, e, hatta eskiden al satın aldım. Yani kullanılmış araba satıldım. Şu bu diyor çok çok kullanıldı. Müsteamel kullanılmış demek. Ne kelime var, ne kelime var. Şimdi alay etti demiyorlar. Tiyye aldı diyorlar. Daha da var. Mizahı zaten unuttuk. Şimdi size bir hatıra anlatayım veyahut da şey diyeyim. Bir paradoks. Hadi hadisin rivayetine de hadis rivayeti denmiyorduk. Hadisin birinci varyantında şöyle ikinci varyantında ...böyle söyleyince ilmi oluyor. Tamam. <gülüyor> Devam ediyorum. Daha da kelimeler var. Herhalde anla görün duyunca ben de resim var. Şimdi konuya şu paradigmadan bakalım diyorlar. Paradigmalar paradik da değişti. İnşallah vurgularım. Müstahamel kullanılmış sulardır. Yani ne demek bu? Daha önce abdest alınmış, daha önce gusledilmiş bir su... ...kendisi temiz olsa da onunla bir daha abdest alınmaz... ...bir daha gusledilmez. Evet. Tabii içerisinde necaset taşıyorsa mesela gösterilen o bu ayrı bir konudur. İçerisinde neca necaset taşımayan ama Hades'in izale edildiği, kendisiyle Hades'in izale edildiği suya bir müstamel su diyoruz. Bu sular temizdir ama temizleyici değildir. Bunlar Hades izalesinde yeniden kullanılamazlar. Zihninizdeki netleşsin diye söylüyorum. Şimdi Ebu Hanife rahmetullah aleyhten gelen bu suların temiz olmadığını vurgulayan bir rivayet daha vardır. Ama e, Cumhur'un kanaati Ebu Hanife'den de gelen diğer kanaat, e, Hanefi mezhebinde müftabih olan kanaat nedir? Bu suların kendisinin temiz olduğudur. Bunu şunun için söylüyorum. Bir süre kardeşlerimiz bu konuda titizlik gösterdiler. Titizlikte bazen dozunu kaçırıyoruz. Bunu söylerken tenkit veya kütürlük şeyetle söylemiyorum. Bakınız tenkitle ilgili söyleyeceğim bir cümle var. Kimisi İslam kolaylık dinidir diye İslam'ı gevşeklik pörsüme dini haline getirmeye çalışıyor. Kendi çığırından çıkarıyor. Şu da bu da şu da durmadan İslam'a yara vermeye çalışıyor. Bu yanlış olduğu gibi İslam'a zorluk ve meşakkat, şer-i razı olmayacağı derecede meşakkat yüklemek de doğru değildir. Bu arada elbette ki şüpheli noktadan uzak duralım diye yine kendi adına meşakkat yolunu seçen ama şüpheden uzak durmayı tercih eden insana bu takdir edilir. Ama bunu genele yaydığınız zaman ben böyle davranıyorum, sen de böyle davranmasın, herkes böyle davranmalıdır denildiği zaman işte bu doğru değildir. Diyelim ki Demin hasan Basri merhumun işte biriyle müsaafa eden abdest alsın sözünü genişletti herkese yaymaya bu görüş bakın ne olur gavurdan uzak durmak lazım anlayışında yayarsanız e, meşakkate sebep olursunuz. Diğer alimlerin söyledikleri ittifak etleri kana, kanaatleri bir nevi e, kolaylık huzur sağladığı için görüş kuvveti de taşıdığı halde tatbik etmezseniz sıkıntı getirir yani peşinden. Bunu şunun için söyledim. Bir ara Sık ve ısrarla herkesin abdest önlüğü olmalıdır. Dolayısıyla aldığı abdest üstüne sıçramamalıdır. Üstüne sıçrarsa o necistir, namaza manidir anlayışıyla. Önlüğü olmayan, önlükle abdest almayan insanlar suçlandı. Bu çok ağırdır, bu ciddi bir meşakkat getirir. Bu doğru değildir. Hadi evinizde, dışarıda millete abdest aldırmaya uğraşıyoruz biz. Bir de önlük aldırmaya uğraşacağız. Bu doğru değildir. Yani sen yapacaksan yap. Ben üzerime hiçbir su sıçratmayacağım. Valla bana söylesen ben su sıçratmadan abdest almayı başaramıyorum. Başaran varsa bir, bir, bir, bilmem. Bir de yanımda önlük taşıyacaksam yandım zaten. Takikayı taşıyamıyorum. Düş, düşününüz. Onun için söyledim. E, bakınız şerif şerifteki yerini asıl öğrenelim. Tamam ben böyle yapmayı arzu ediyorum. Şöyle yapacağım, edeceğim, gideceğim. Mesela abdestle ilgili ileride mutlaka gelecektir. Peygamber Efendimiz ne diyor? Ben ümmetimi abdest ağzalarından tanıyacağım diyor. Niye abdest ağrıları o gün parıldayacak? Ne gibi? Atların alnında beyazlık vardır, bacakları beyazdır. Çok daha bacak, beyaz atlar çok güzel görünürler. Hele de koşarken bacaklar beyazsa, günde ışıksa, arkadaş ise bacaklar hiç görünmez. Sanki yukarısı kuşu süzülüp gidiyor gibi görülür. Ümmetim o şekilde ona teşvik ediyor. Peygamber Efendimiz abdest ağzalarından tanıyacağım diyor ağzalarını azalarını atı artırma imkanınız varsa artırın. Yani tirseğe değil, yukarıya doğru da yıkayabilirsiniz diyor. Ne kadar artıra bir imkanınız varsa, imkanınız varsa diyor kendisi de. Şimdi bu hadis-i şerifi aldık. Herkes omuzuna kadar yıkayacak diye. Millete dayatırsa yazı gideriz. Yani Allah Resulü teşvik etmiş, o hadde sende dur. Dolayısıyla yapmak istiyorsan yap ama insanların... E, darda var, sıkıntı anlarda var, millet içerisinde abdest aldıkları var, suyun azlığı var, çokluğu var, şusu var, busu var. Kısaca e, bilmek ve daima e, o hadde durmak daima güzel olandır, doğru olandır. Bunu bilmesinde fayda vardır. Şu deminki söylediğimiz şey zikriyle, meseleyle ilgili kişiler birbirlerinin gönlünü kırdırar, yaraladılar, e, suçladılar, suçlu konuma düşürdüler. Onun için söylüyorum e, ve ikaz ediyoruz. Evet, dört. Hem temiz olmayan, yani suyun kendi temiz değil, hem de temizleyici sayılmayan sular. Kendi de temiz değil, temizlemez de. Bunlar kim? İçine necaset düşen sular. Tabii lağım suları hepten öyle. Köpek, kurt, domuz ve diğer yırtıcı kara hayvanlarının artığı olan sular böyledir. Tekr ediyorum. İçerisinde necaset bulunan sular aynı zamanda içki necasettir. Onu da bilirsiniz. Köpek, kurt, domuz ve yırtıcı kara hayvanlarının artığı olan sular nedir? Pistir, kirlidir. Onunla abdest alınmaz, gusül edilmez. Tamam? 5. Şüpheli sular. Eşek ve katırın içtiği sular, onlardan geri kalan sular şüpheli sulardır. Neden? Çünkü eşek eti yemeyen bir hayvandır. Bir, öbür taraftan eşek et yemeyen bir hayvandır. Yani otla beslenir. Otla beslenme açısından diğer hayvanlara benziyor. Koyuna, işte kuzuya, keçiye, sığıra benziyor. Geviş getirmiyor. Geviş getirme şartı yok yalnız. Bizde yani e, geviş getirmeyle tırnak öyle bir girmiş ki insanlara nereden çıkarıyor? Bir hayvanın etinin yenmesi için tek tırnaklı veya tırnaklı olup olmama diye bir şart yok. E, bizde var bu bu genellikle yerleşmiş zihinlere. E, böyle böyle değil yani mesela. Misal olarak söylüyorum zebra, katır gibi, at gibi tek tırnaklıdır ama eti yenir. Evet. Do dolayısıyla veya da tırnaklıdır. Yani tırnaklı hayvan eti yememe Yahudiler de vardır. Bilemiyorum oradan mı sirayette nasıl geldi bilmiyorum. Ama ölçü bu değildir. Yani şöyle olarak. Buyur. Ölçü nedir o zaman? Katır yeniyor mu? Buyur. Ölçü nedir o zaman? Yani ölçü nedir? Katır gelecek gelecek. Katıra daha gelmedik. Şimdi eşek <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi zebra zebra eti yeniyor bunu bilesiniz yani e, zebra Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh e, veda haccı sırasında peygamber efendimiz Medine-i Münevver'den Zülhuleyfe'den ihrama girip yola öyle devam etmiştir Ebu Ubeyde bir vazife gereği sahil tarafındadır ekibiyle o istikametten gelmiştir Cuhfe denilen mıntıkadan ihrama girmiştir Cuhfe denilen mıntıkayla Peygamber Efendimiz yolu bir müddet sonra birleşmiştir. Bir araya gelmiştir. Ama bu ara devredeyken Ebu Ubeyde İbn Cerrah radıyallahu anh bir zebra avlamışlardır. Etinden yemişlerdir. Peygamber Efendimiz'e de getirmişlerdir. Peygamber Efendimiz de yemiştir. Şimdi bu fıkıhta büyük bir konudur. Yani bazı bu tarihi bir hatıra olarak anlatırsan tarihi bir hatıradır. Ama fıkıhçı o gözle bakmaz. Tamam Ebu Ubeyde sahilden geldi. Dolayısıyla Zülhuleyfe'den geçmedi. Nereden geçti? Cuhfe'den geçti. Demek ki o hattan gelenin mikat yeri Cuhfe'dir. Medine'den gelenin ki Zülhuleyfe'dir. Güneyden gelenin ki Yelemlem'dir. Herkes kendi bulunduğu yani, mikata itibar etmelidir. Cuhfe yaklaşık 204 kilometre, 8 kilometrelerde. Medine'deki Zülhuleyfe ise 400 küsür kilometre. Onun daha küçük bunun için yolda buluşuyorlar. Bir, ikincisi bir hadiseden kaç tane hüküm verden çıkıyor. Demek ki zebrayeti yenir. Bitmedi. Demek ki ihramlı olan insan Peygamber ihramlıdır. O sırada ihramlı olan insan avlanamaz ama ay av, o av hayvanının etini yer. Tabii bu başka yerlerde için. Şimdi daha öteye gidiyor. Av kelimesi. Avlanmak manasına mıdır? Av hayvanı manasına mıdır? Dilde iki manaya da kullanılır. Arapçada da iki manaya gelir. Her dilde öyle değildir. Türkçede de iki manaya gelir. İstade, avladı da demektir. Said kelimesi avda demektir. Dolayısıyla av fiili de demektir. Türkçede de öyle. Mesela biz, Ava gitti dediğimizde neyi kastediyoruz? Avlanma fiilini yapmaya, avlanmaya gitti diyoruz. Fiili kastediyoruz. Av yedim dersen neyi kastediyorsun? Av getirdi deyince neyi kastediyorsun? Hayvanı kastediyorsun. Aynısı Arapçada da var. Şimdi İmam Şafir Merhum ne diyor? Said diye. Said size haram kılındı diyor ya ayet-i de ihramlı için. Said deyince kastedilen av hayvanıdır diyor erif isimdir. İsim birinci derecede isim olmaya uygun olanı kabul eder diyor. Dolayısıyla av hayvanıdır diyor. İhramlı olan av yiyemez diyor. Kendisi avlaramaz. Bir, başkasının avladığında yiyemez diyor. Demin ki zikrettiğim Ebu Ubeyde'nin hadisi, hadisesi Hanefilerin delilidir. Ayette kastedilen edilen sayt avlanmak fiilidir diyor. İhramlı olan insan avlanamaz ama ihramsız olan, helal olan bir insanın avladığını yiyebilir. İhramlarının avladığını kendi de yiyemez, başkası da yiyemez. Bilesiniz. Ama başkasının avladığını yiyebilir diyor. Hadisenin içerisinde daha da var deliller. Ee, uzayıp gidiyor. İşte bir hadiseden kaç tane tarihi görün hadisenin içerisinde delil çıkıyor. Ha, hadisi şerefi yani bu konudaki e, yememeyi ifade eden rivayetler daha güçlüdür diyorlar. Evet ya, yani. Efendimizin işte yediğini ifade eden hadisi o kadar güçlü bulmuyorlar. Hı -hı. Hadise yani bir şey daha var yani Zebraet'in yenileceğinin kanaatinde onlar da varlar. Çünkü rivayetin işte kendi iş dünyasında bir tartışması var. Başka deliller devreye giriyor, şu devreye giriyor, sonra Kamel devreye giriyor, başkaları da devreye giriyor. Ama ama böyle böyledir. Tabi bir şey daha diyeceğim bu arada. El-Himarul Ehli yani bizim normalde eşek diye bildiğimiz hayvan nedir? El-Himarul Ehli'dir. Taziye'de Himar derler ama başkasından ayırmak istedikleri zaman El-Himarul Ehli derler. Peygamber Efendimiz Taif Fethi arkasından eşeklerin, etlerin yenilmesine haram kıldı. Bu açıktır, sahih bir hadistir. Şimdi bir şey daha var. O hadiste peygamber efendimiz normalde eşek eti haramdır demiyor. El himarul ehlinin eti haramdır diyor. Bunun manası nedir? Eşek eti haram demektir. Dilimize böyle tercüme edilir. Ehli eşek eti haramdır diye tercüme hatalıdır. Ya da dipnotu düştüksünüz. Neden? Çünkü bizim bildiğimiz uzun kulaklı eşek arkadaşım eşek diye sayesinde yer alan eşek ehli de olsa Adala, eşek adasında olduğu gibi yabani de büyüse, ormanda da büyüse caiz değildir. Anlaşıldı. Çünkü el-himarul ehli derken o kastediliyor. ediliyor. İkinci çık. Neden Efendimiz orada el-himarul ehli vurgusunu yapıyor? Zebra'dan ayırmak için. Çünkü el-himarul vahşi, vahşi eşek, yabani eşek diye Arapça'da adlandırılan eşittir zebradır. Zebra'ya denilir. El-himarul vahşi zebranın adıdır bunu E eh, do, Dolayısıyla Kuran-ı Kerim'de kel e, humuril Fara ya yani oradaki şey ya vurgu yapılan şey e, aslanlardan kaçan yabani eşekler vurgusunda kasteder nedir zebralardır burada Tavir ve tasvir farklı olmadığı için fıkan çok zarar vermese de Riyazu Salihin'in o 6-8 ciltlik tercümesinde gördüm. Orada da zebra yabani eşek olarak tercüme edilmiş. Bu tercüme yanlıştır. Bir an evvel doğrultulmalıdır. Çünkü orada da vurgu yapılıyor. Etinin yine de işaret var. Dolayısıyla siz onu yabani eşek diye tercüme ederseniz bu sefer ne olur? İşte adalarda büyüyen şurada bulunan yabani eşeklerin eti. Evet evet. Dolayısıyla yanlış adlaşılır e, kelime manası. Lügata baksanız çıkacak. El-Himarul-Vahşi yabani eşektir. tercümümüz böyledir ama bu yanlıştır. Daha önce de vurguladım. Siz mesela köpek balığına Arapça yani Semekül-Ked diye tercüme edemezsiniz. Gülünç bir tercüme olur. Onlar ona farklı bir isim versin. kırış diyorlar. Öyle tercüme edeceksiniz. Yunus balığına da Semek-Yunus diyemezsiniz. Semekül-Yunus diyemezsiniz. Onlar ona farklı bir isim söylüyorlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla... Katı, e, eşek ne dedik? Ot diyor. Otçul bir hayvan. Ama netice itibariyle ne yapıyor et diyemezsene rağmen Peygamber Efendimiz etinin yenmeyeceğini bildirdiği için eti yenmeyen hayvanlardan olduğu için artı şüphelidir. İki arada. Tekrar ediyorum. Eti yenmez. Buna kıyas yaparsak artı pistir. İçilmemelidir. Kusledilmemelidir. Şöyle yapılmamalıdır. iki bu hayvanda inekler gibi, keçiler gibi, koyunlar gibi ot yiyor. O tarafa kıyas edersen ne olması lazım? Bu hayvanın içtiği suların temiz olması lazım. İki arada bir derede olduğu için yüzde 50, 50 biz ne diyoruz? Şek diyoruz. Şüphe diyoruz. Şüphelidir. Yok etini yasak etmiştir. İçtiği suyu değil mesela. Yani yasak olan harama eğer öyle olsaydı tamamdı. <gülüyor> Kolaydı. Tabii katırın başına gelenler de eşek yüzünden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> katırın bir tarafı eşektir. Katırlar kısırdırlar. Katırlar doğum yapmazlar. Katırın erkeği dişisi üremez. Takdir-i ben diyorum yani Gedeoğlu ürünler de mi böyle diyor. Çünkü onların da tohumları üremezler. Yani dikseniz büyümezler. Ee, kendi fıtratından, tabiatından çıkıyor. Üremezler. Hatta e, ne derler? Katır doğurdu, kıyamet mi kopacak? şeklinde eskiden marifetti asparagas dikkat çekici haberler diyordu işte falan yerde bir katır var doğurmuş şeklinde gündeme getirildi katırlar üremezler bir tarafı eşek olduğu için aynı sebepten dolayı katırın da hem eti konusunda şüphe vardır hem de içtiği su eşek su içtiği su gibi şüpheli sulardan sayılır dolayısıyla temiz su olmadığında bu sularla abdest alınır, arkasından teyemmüm edilir. Neden abdest alınıyor? Su var. Artık da olsa bu su var. Dolayısıyla bu su varken teyemmüm olmayabilir. Bu su ile abdest alıyorsun. Eğer bu su ile abdest alınması caiz değilse ona ihtimalle ne yapıyorsun? Teyemmüm yapıyorsun. Temiz su varken zaten bunu kullanmanız doğru değildir. Bu temiz su yok ama böyle de bir suyunuz vardı geldi işte eşek katır ondan içti. Böyle bir hadisede uygulanacak tavırdır. Tekrar ediyorum böyle bir suyla böyle bir duruma düşürülmüşse önce abdest alınır. Daha sonra ne yapılır? Teğemmüm edilir. Şöyle diyenler de olmuştur. Bu suyun içilmesi de nasıl olsa doğru değil. En iyisi bu suyu bir güzelce dökeceksin arkasından teğemmüm edeceksin de denmiştir olsa öyle olur mu? Evet, olur. Yani buna göre su artık yoktur çünkü, değil mi? Vardı, şimdi yoktur. Ama kaynaklarımızdaki bilgi böyledir. 5. şikayet. Evet, evet. Sadece 5. şıkla ilgili şu söylediğimiz cümle. Akmayan yani durgun sular, akmayan sular büyük havuz sayıldığı sürece onlar da temiz sayılırlar. Yani vasıfları değişmemişse büyük havuzda, büyük sayılan havuzlardaki sular hüküm açısından böyledirler. Temiz kabul edilirler. Peki, gelecek gelecek. Onu diyorum. Kaynaklarımızda büyük havuzun tarifi şu şekilde yapılmıştır. Ben buraya bilesiniz diye kaynaktan direkt e, hidayeden aldığımı tahmin ediyorum. Not düşmemişim buraya ama Arapçası ile paylaşacağım. İnşallah. E, arkasından bir şey daha söyleyeceğim. ...hidayede diyelim... ...büyük havuzu şöyle tarif ediyor... ...el gıdîrul Azim. ...ben bunu büyük havuz diye tercüme ediyorum ama... ...biz havuz deyince neyi anlıyoruz... ...ki yapılmış... ...fayansları döşenmiş... ...işte inme merdiveni olan... ...bir de atlama trablerni olanı... ...hayır yani suyun biriktiği yere havuz deniyor... Ee, ...o da... ...bir havuz mudur? Evet... Bu ...modern dünyada bir havuzdur... ...ama havuz şu demek... ...giriş bağlantısı kesilmiş... Çıkış bağlantısı kesilmiş. Artık içerisinde suyu muhafaza eden havuz kastediliyor. Şimdi daha ziyade de ne kastediliyor? Yağmur suları yağmış, akmış bir çukurda birikmiş böyle sular kastediliyor. Dikkat edersen elgadir ul azim diye cümleye başladım. Kitap da öyle tarif ediyor. Gadir yağmur sularından biriken su birikintilerden denir. Gadir e, bu e, özellikle Sahralarda, Anadolu'da su olmayan yerlerde önemlidir. Taşlarda birikenlere, kayalıklarda birikenlerine Anadolu'nun birçok yerine Gaklık derler. Biliyor musun, Taşlarda, şeylerde birikir. Taşı yakınlarda çeşme, meşme olmayanlar giderler oradan su alırlar, oradan şey yaparlar. Gaklığa, suya, suya gitti ifadesi oldukça geçerlidir. Yağmurdan biriken suların çayı güzel olur. Arıtma su oldukları için çayı güzel olur. Eğer e, yeterince emmemişlerse şey bulundukları taşlardan minarelenmemişlerse şimdi gerisi gerisin geri döndük el gadirul azim büyük havuz veya büyük su birikintisi niye denir ellezi la yeteharraku ahadu tarafeyki bitahrikit tarafil ahar şimdi şu diyor o derece büyük ki bir tarafını sen hareket ettiriyorsun mesela bir şey düştü dalgalandırdı Veyahut da sen avuçladın, su oradan, bu senin hareket ettirmenin dalgaları öbür ucuna ulaşmazsa buna büyük havuz denilir, diyor. Bir tarafa hareket ettiğinde, öbür tarafı da hareket etmiyorsa, kabın içerisinden alsan her tarafı hareket eder. Avrupalıların, Amerikaların yaptığı gibi, lavabonun tıpasını tıparsan, musluğu açarsan, doldursan, bir avuçladın mıydı, her tarafı birden hareketlenir. Onlar böyle yaygın onlardır. Bak bak, beş yıldızlı otelde bile yapıyorlar yani halen yapıyorlar öyle bir alışkanlıkları var tıpalar da onun için lavaboyu tıpıyorlar musluğu da açıyorlar Ondan sonra musluktan yıkamıyor yüzünü oradan yıkamaktan hoşlanıyor öyle öyle öyle yıkıyorlar şimdi onda tekrar bu şekilde bir tarafını sen hareket ettirdiğinde öteme hareket etmiyorsa buna büyük havuz denir devam ediyor eğer bir tarafına necaset düştüğünde, diğer ucundan abdest almak caizdir diyor. Buraya necaset düştü, o taraftan alabilirsiniz diyor. Bazı kaynaklarımız daha pratik olur diye bununla beraber 10 çarpı 10 zira olana büyük havuz denir artık ifadesini kullanıyorlar. 10 çarpı 10 yaklaşık 25 metrekare civarında bir mesafe yapar. Evet. Bu konuyla ilgili İmam Şafii rahmetullahi aleyhin kanaati de o şey diyor, kulle diye bir gügüm var. Çok büyük bir gügüm. Yani şu olarak iki gulleye ulaşan su rengi, kokusu, tadı değişmediği sürece içerisine bu tip ufak tefek necaset düşmesiyle kirlenmez anlayışındadır. Bununla ilgili hadis-i şerif vardır. Hayvancı. Evet, evet. Evet, evet. evet. Vahşi hayvancı olsa da kokusuna, tadına, vasıflarına sirayet etmiyor ise iki kulleteyn, hadis-i şerifte geçtiği için söylüyorum. E, hadis-i şerife binaen İmam-ı Şafii büyük suyu veya çok suyu onunla tarif ediyor. Eskiden bizde çömlek Çömlekten büyük Çömlek deyince daha küçük ama Çömlek büyüyünce Kullet onun için kullanılırdı Tabi muslukların bu kadar yaygın olmadığı Yıllarda da birçok yerlerde Su deposu gibi geçici depo manasına da Onlar da kullanılırdı giderek kayboldu Hatta çolak mümin Vardır pehlivanlardan Onun böyle bir kıssası var Babası son derece güreş düşkünüymüş Mümin hocanın e, büyük çocuklarını hep güreşçi yapmak için çok uğraşmış. Küçüğün de bir kolu e, tam tutmadığı için onu da medreseye vermiş. Gayserliler kafası çalışmayanı okutuyorlarmış ya, o da bu nasıl olsa güreşemez diye tutmuş medreseye vermiş. Asıl güreş merakı da bundaymış. Bir tarafta gariban medresede okuyor, bir taraftan kimseye çaktırmadan güreş çalışıyor. Bütün güreşleri takip ediyor, kendisini güçlendirmek için uğraşıyor. Ara sıra okuldan kaçıyor. Bir çınar ağacının ta tepesine kısmetini saklarmış. Çıkarmış, tırmanır çınar tırman ağacına. Kısmeti oraya bağlar. Göreşe gideceği zaman gider oradan alır. İşte uzak yerlerde göreşe gidermiş ki anası babası duymasın diye. Hocaları duymasın diye. Öyle öyle yetişmiş. Kendisini yetiştirmek, güçlendirmek içinde bir metot buluyor. Büyük bir çömlek var. Kulle, kulle gibi. Onun içerisine bir kova su boşaltıyor. Gecenin yarısında millet uyurken bahçeyi tur atıyor onunla geziyor ertesi gün 2 kova su koyuyor onunla dolaşıyor 3 kova su 3 buçuk kova su 4 su her gün biraz daha farklı ilave ede ede artık ya yani çömlek doluyor hala o çömlek kucaklayarak bahçe turluyor bir de eskiler yatarlarken büyük entarih giyerlerdi, yani uyku entarisi giyerlerdi bu tip bir entarisi var geceleyin bu çömlek kucağında taşırken geceleyin bekçi bunu görüyor yani uya, uyanıyor. Bunun bahçede beyaz bir hayalet, kucağında kara dev bir şey var. Bir görüyor adam bir çığlık bastırıyor. Ee, Mümin Hoca zavallı korkusundan çömle oraya bıraktığı gibi kaçıyor gidiyor yatağına yatıyor. 6-7 kişi çömleğe yerine taşıyabildi diyorlar. Sonunda hatta dökmek zorunda kaldılar diyorlar çömle. Hala o çömlek taşımaya devam ediyormuş. Sonra da takdir-i lahir nadir baş, baş vehlivanlardan ve birisi olmuştur. İnsan azmi gayreti nereye getiriyor? Onun örneklerinden. Böyle bir kullenin bir örneği orada var. Evet. Şimdi sırayla hadiseleri gördük. Bir şey daha vurgu yapalım. Şu arada İnşallah daha önce yani necasetleri ikiye ayrıldığını söylemiştik. Birisi hakiki pislik necaset ve habes adları ile ve hükmü pislik ama onlara geçmeden evvel neler pis sayılır neler pis sayılmaz onlarla ilgili bir bilgi paylaşmamızda fayda var yani şöyle diyelim isterseniz şer'i açıdan temiz sayılan şeyler nelerdir bunda şüphesi çoktur ama kritik olanları bilgi paylaşmasında fayda olanları inşallah birlikte paylaşalım Önce de önce yeryüzünde olan şeylerin yüzde 90 küsürü diyelim. Şey olarak yüzde doksandan kesinlikle fazla da temizdir. Cenab-ı Allah böyle nasip etmiş. Yani bütün yeryüzü, yeryüzü ağaçlarıyla, kırlarıyla, çiçekleriyle otlarıyla, madenleriyle, sularıyla, meyveleriyle temizdir. Hatta yenmeyen meyvede zehirli ot da temizdir. Zehirliyip yenip yenmem, ayrı bir konudur dedik temiz olup olmama ayrı bir konudur. Zehirli otada dokunsanız, etseniz gitseniz bütün bunlar zehirli meyve de olsa temizdir. Domuzun dışında bütün hayvanların bedenlerinin dışı da üzerinde pislik olmamak şartıyla temizdir. Yani hayvan vardır pisliğe yatmıştır, bulaştırmıştır ayrı. Domuzun geleceğim, geleceğim. Köpeğe geleceğim. Domuzun dışında bütün hayvanların bedenlerinin dışı temiz sayılmıştır. Ancak İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buna köpeğe de ilave ediyor. İmam-ı Malik rahmetullah aleyh'e göre köpek köpten temizdir. Kedi gibi iç içedir. Hani meşhur bir kıssası var onun. E, Tahir diye bir vezir, e, adı Tahir adamın, Tahir diye vezir ona tutmuş köpek demiş. O da, o da karşılık cevap veriyor. Ya. İmam Şafii pis diyor. İmam Malik temiz diyor. Evet. Vezir efendi bize diyor Kalp demiş. Kelp demiş. Kalbin ifade ettiği mana zahirdir. Malikidir mezhebim. Zira mezhebimce kalp tahirdir diyor. Yani bazen Şairlerin güzel buluşları var, yaklaşımları vardır. İki İzmirli öyle atıyor ama daha uygun olanı Hiciv'de son derece nesimi çok kabiliyetlidir. Ee, o olacak zannediyorum. Ama İzmir valisine bir şeyden dolayı çok kızmış, çok kızmış. Kızgınlığını şöyle ifade ediyor. Benim de var aynı şeyi yapmak istediğim bazı adamlar var. Olan diyor senin gibi birisinin geleceğini bilseydi neslinden almadan boşardı adam havuayı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kızgınlığın ifadesini özetle e, kaleme öyle, öyle, öyle dökeyim. O da e, kızgınlığını Tahir Efendi'ye öyle kaleme dökmüş. E, İmam-ı Şah şöyle diyelim e, köpek e, terlemez. Yaratılış olarak terleyen bir varlık değil. Yani at çok terler hatta köpek gibi terler ama köpek terlemez. Yani derisinin tüğünün altından teri çıkmıyor. O ter e, bulaşmıyor e, şeyini. Hayvan pekala vücut ısısını nasıl kontrol ediyor, nasıl ediyor, gidiyor diye soracak olursanız diliyle. Diliyle. Hayvan diliyle. Yani onun için köpeklerin dili daima dışarıdadır. Herhalde hava sıcak olunca veya koşturunca durmadan dışarıdadır. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri bizim de kabul ettiğimiz bir şey var. Köpeğin salyası bize göre de necistir. Dolayısıyla köpekte sık bedenini yalayan, işte kaşındığı zaman yalayan, yaralandığı zaman yalayan, şekillendirmek işte diye ve yalayan bir hayvandır. Haliyle yalaması sebebiyle bedeninin pis olma ihtimaliyle ama kuruyor, uçuyor işte her ilim ehlinin kendine göre bu konudaki delilleri var. Ondan dolayı köpeğin madem salyası necistir o halde yaladığı bedeli de necis olsa gerektir kanaatine varıyor. Buyur. Taze yalasa da oradan bir şey bulunsa ya bize göre bedeni temizdir. Ama nedir? Bize göre salyası necistir. Şeyden farklı olarak ya malikilerden farklı olarak salyasını neciz kabul ediyor. Çünkü hadis-i şerif var. Hatta e, şafiiler daha dikkatlidirler o konuda. Hadis-i şerifi olduğu gibi alırlar. Yedincisinde toprakla yıkayın e, diye yaladığı bir kabı. E, o, o yüzden aynı sebebe dayalı olarak yani bizde necistir. Onlarda da aynı sebebe dayalı. Bedenin dışı da öyledir. Evet. Buyur. Şöyle diyelim, bir evet yani köpeğin, salyasının necis olma ihtimali daha yüksek. Sakınmakta da doğru olandır. Yani şey olarak hem kap konusunda hem de üstümüz konusunda öyledir. Ancak e, ne kadar e, salya olursa olsun güneş, inanın e, normalde kar kadar, e, don kadar mikrop kırıcı bir vası vardır. Yani güneş mikrop da kırar, büyük oranda vitamin de öldürür. O yüzden eskiden cam kavanozlar tavsiye ediyor. Şöyle buydu. Şimdi ne yapıyorlar? vitamin de korumak istiyorsanız mesela kuş aldınız. Kavanozlara koydunuz. Eğer bunu ezmesine cam kavanoza korsanız içeriye giren ışık onun vitaminini de öldürüyor. Ee, şeyle birlikte. Ee, Arabistan'da haç mevsiminde inanın eğer Arabistan gibi güneşli bir diyar olmasa Hacın yapıldığı yer bir sürü cehaletle su dökülüyor. Meyve suyu dökülüyor. Şu dökülüyor. Bu dökülüyor. Hiçbir hijyenik ortam yok. Maalesef ortalık kalabalıktan, izdihandan da şey yapıyor ama Cenab-ı Allah'ın verdiği o güneş bakıyorsunuz onları kavuruyor, kurutuyor ve hijyenik ortamı kendiliğinden sağlıyor. Yoksa e, ısısının düşük olduğu işte 15 derecelerde, 20 derecelerde olan bir ülke olacak olsa güneş bu kadar canlı ve dik ve parlak vurmasa birçok hastalık e, yayılabilir. Bu yüzden güneş de yağmur zaten öyle. Eğer rüzgarda belli oranda temizleyici kabul edilir. Yani hiç yağmur yağmadan güneş altında bir yerde bir toprakta idrar var. Artık eseri kaybolmuş, izi kaybolmuş, kokusu kaybolmuşsa ne oluyor? Orası temiz kabul ediyor, üzerinden namaz kılınabiliyor. Hayvanın da tüğünden yalaması güneşin tesiri dış havanın tesiriyle kayboluyor. Eğer ıslaklık rutubeti varsa henüz canlı yalamışsa o hayvanın dokunulması e, veyahut da e, temiz kabul edilmesi çok doğru değildir. Ama fıtraten e, dediğim gibi böyle bir iz, böyle bir rutubet, böyle bir şey yok ise köpeğe dokunan insan e, dolayı, bundan dolayı e, abdest almak zorunda değildir veya necasete bulaşmış değildir, yıkamak zorunda değildir. Ama diliyle, ağzıyla dokunursa evet yıkamalıdır. Evdeki caiz değil ayrıca. Evdeki katmerle. Ede evet, katmerle. Edeb evet, köpek beslenmesi caiz değildir. Sebebi ne olursa olsun ihtiyaç değildir. Kapı için ihtiyaçtır. Kapı bekletebilirsin. Koyun bekletebilirsin. Çünkü köpek sadık bir hayvandır. Benim köpeklerle aram iyidir. Köpekçilerle iyi olmasa da. Köpek, köpeklerle aram iyidir. Çocukken çok severdim. En azılı köpeklere bile kucaklardım. Bir şey etmezlerdi. Birçoğuna binerdim. Koyun şeylerde. Annem çok kızardı bana. şey olarak yani evin ekmeğinin yarısını da zaten onlara yedirdim. yani Aramız biraz da ondan iyiydi. Yani ya yapı olarak hayvanlar da korkmadıklarını mı neyi hissediyorlarsa çok köpek dostum oldu. Hayvana çok fıtraten seviyoruz ama ne olursa olsun yani hakikaten de sadıktırlar. Yani e, günlerce aç senin yanında yatabilirler. Yani öyle cinsleri vardır ki hayret edersiniz. Yine bizim böyle bir hayvanımız vardı. Asla bir başkasının yediğini yemezdi. Sen vereceksin ve vereceksin. Yani ekmeğini kapının önünde unut. Hayvan iki günlük aç olsun o ekmeği alıp yiyebilirsin dokunmazdı. Böyle bir çok e, sadıkları ve çok temiz ahlaklıları mı diyeyim, fıtratlıları olanları var. <gülüyor> şey Şimdi buna rağmen evin içerisine almayı Allah Resulü bu dilim gibi caiz görmüyorsa ne kadar sevimli olursa olsun caiz değildir. Birçok Bir hastalığı var ve ahlaki çöküntü ve töhmetleri de var. Dolayısıyla buna ihtiyaç yok. Yani hayvan fıtratında ev dışında uygun yaratılmıştır. Zorla evin için alıştırıyor. Bizim o deminki sevimli dediğimiz köpeğimizi asla kendisi bir evin içerisine girmezdi, girmeye de çalışmazdı. Sen gelip girdiğin an melekle, melekler girmez. Ayrıca bunun da aynı zamanda doğru olmadığını vurgu için dile getirilen bir hadis-i şeriftir. Bir şey, bir şey, bir şey daha belki bu konuda tabi dallanıp budaklanıp gidecek. Cinin en çok şekline girdiği hayvanlardan birisi köpektir. Evet. Birisi de yılandır. En fazla şekil girme kabiliyetleri vardır. Bunlardan birisi de köpü köpektir. Ama bu, bu yani hayvanın yaratılışına uygun kullanılırsa güzeldir. Çok iyi bir koyun bekçesidir. Sahibine sadıktır. Sahibi için diyelim ki 15 kiloluk bir köpek 200 kiloluk 300 kiloluk ayıya saldırır. Korumak için çırpınır. Bu derece sadakatlidir. Ama buna rağmen evin içerisinde beslenilmesi doğru değildir. Yaratılışı da esasen buna uygun değildir. Yapısı da bu vardır. Benim Finom öldüğünde kesinlikle 10 tane Antalya valisi ölseydi acımazdım. <gülüyor> <gülüyor> Ana acı. <Ya>. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet. Yani sadakatin hakikaten güzel örneklerinden birisidir. Yani köpeğin... Dediğim gibi o bazen çok cins, çok tebiz yapılı köpekler var. Çok çok hoş ol, oluyorlar. Ama bütün bunlar evde yaşatılmasını, büyütülmesini caiz göstermez. Ona da bir ev yap. Ona da bir ev yap. Bir de hayrı yazsın. Evet, ona da, ona, ona da bir ev yap. Orada dursun. Yani onlar o, o tip yeri de aramıyorlar. Bazen yaratılışına bakın. Yani köpek betonun üstünde kışın yatıyor. Ona hiçbir şey olmuyor. Yani yaratılacağı değil yani. Olmuyor. Kış geliyor, geçiyor. Yani yine bir şey olmuyor. Tamam. Suda yaşayan hayvanlar ölseler bile temizdirler. Yani dokunma açısından kastediyoruz. Bu sadece balıkla ilgili değildir. Yani suda yaşayan diğer hayvanlardır. Mesela yengeçti, şuydu, buydu. Suda ölseler dokunma açısından nedirler? Temizdirler. daha önce paylaşmıştık. Suda yaşayan hayvanlar nedir? Soğuk kanlıdırlar. İnsanlar gibi sıcak kanlı değillerdir. Kan yapıları farklıdır insanlar. insandan. Attı, işte inekti, hele de atın ki bayağı insana yakındır. Sıcak kanlıdırlar. Dolayısıyla bu hayvanlar farklıdırlar. Suda yaşayan Cenab-ı Allah onları öyle korumuş. Eğer öbür türlü olsaydı bu hayvanlar suda duramazlardı. Şöyle diyeyim, bir insan çok iyi yüzme bilse Yerde yürüdüğü kadar denizde rahat hareket eden bir insan olsa Misal olarak 15-20 derecelik bir suda yüzmek zorunda kalsa Bir müddet sonra ne kadar yüzme bilirse bilsin kan yoğunlaşmasından ölür Vücut mücadele eder dışarıdan gelen soğuğu karşılamak için enerji üretir üretir üretir Bir müddet sonra üretemez duruma gelir Üretemez duruma gelince vücut ısısı düşmeye başlar Bildiğim kadarıyla 25 derecenin altına düştüğü an ölür çünkü kan yoğunlaşmaya başlar. Kan yoğunlaştıktan sonra damarlarda, ince damarlarda gitmemeye başlar. Daha sonra da peşinden ölüm gelir. Manç denizini yüzerek geçmek bir marifet idi. Marifet sadece yüzme değil. Deniz o deniz soğuk. Çok defa geriye 1-2 kilometre kaldığı halde çıkmak zorunda kalanlar olmuştur. Sebebi nedir? Soğuktur. Üstelik yolda onlara işte reçel değil, marmelat da şuydu buydu enerji veriyorlar. İşte hap veriyorlar şuna buna rağmen bütün bu tamamlanamıyor niye? Vücut artık dıştan gelen soğuğu karşılayamadığı için dengeyi kuramadığı için peşe örümcül geliyor çünkü sudan çıkmak zorunda kalmışlardır. Ama bakıyorsunuz bir balıra kutuplarda buz, buzların altında buzların altında balıklar yüzebiliyorlar. Bilemiyorum o eski moğolların balık tutuşlarını gördünüz mü çizgi filmlerde testereyle hemen yuvarlak keserle tak diye çıkar ama sahiden onu yapıyorlar kırıp bir de oraya ışık vurduğu için hayvanlar da o tarafa doğru geliyor kolay yakalıyorlar. Ee, bir de yem bulma zorlukları var hazır yem gelmiş onu yakalıyorlar ama balığı alıyor karaya çıkarıyor balık bir kere zıplıyor ikinciye zıplayamıyor üçüncüye tak diye donup kalıyor. Gördün mü bilmiyorum zevini hiç buz, buzdolabına falan hiç yok orada hemen tık diye orada donup kalıyor. Bir daha dikkat edin. O şeylerde bazen belgesellerde var. Üç kere dört kere zıplama imkanı bulamıyor o balık. Yani üçüncüyü zıplayamıyor. Üçüncüye donuyor. Öyle, öylece kalıyor. Ama suyun içerisinde e, sıfır derecede bile o yapısını koruyabiliyor. Kanı yapısı ona uygun olduğu için. Bu yüzden de e, nedir? E, deniz hayvanlarını yakaladığında onu kara hayvanı gibi bir insan boğazlamak zorunda değildir. Kan yapısı çünkü dışarıdaki hayvanlar gibi sıcak kan yapısı değil. Domuzun dışındaki hayvanların boynuz, kemik, kıl ve tüyleri temizdir. Domuzun dışındaki hayvanların içerisinde kan olmayan boynuz gibi kemik gibi kıl ve tüyleri temizdir. Yani ormanda ilerliyorsunuz. Bir geyik boynuzu buldunuz. Geyi canavar yemiş. Geriye boynuzu kalmış. Bu ki geyik boğazlanmamış. Ne oluyorsunuz? O boynuzu alabiliyorsunuz. Bıçak çok güzel bıçak sapı oluyor geyik boynuzundan. Bıçak sapı yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu şekilde ölmüş bile olsa, yuvarlanmış bile olsa hayvanları boynuzlarından değişik şeyler yapılabiliyor. Vaktiyle Anadolu'nun tarakların %9'u 90'ı 90 boynuzdandı. Boynuz tarak çok güzeldir. Halen de var bildiğim kadarıyla. Pahalı bildiğim kadarıyla. Evet böyle sırma saçlara he, gerekiyor o tip taraklar onun gibi nedir kemik tarak bazen mermer gibi çok şeffaf da yapıyorlar çok güzel işliyorlar e, kemik tarak çok güzeldir buyur çok sağlamlıdır buyur deriyi de, deriyi de çizmiyor fazla elektriklenme de yapmıyor evet bir de biliyorsunuz plastik şey olduğu için saçta sürttüğü için hele de kuru havalarda çatır çutur elektriklenme yapar onlar elektriklenme de yapmıyor dolayısıyla çok güzeldir yapı olarak Eskiden çok, ya, çok yaygındı, çok ucuzdu. Şimdi daha çok işleniyor. Eskiden o siyahta nasılsa öyle düzeltiliyor da onlara diş açıyordu. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince diş açıyorlardı. Şimdi daha iyi işliyorlar, daha iyi seçiyorlar. Ama bu sefer 10 katı pahalı satıyorlar. Hane var. Yine bıçak sapı, çakı sapı, şubu olarak halen kemik kullanılıyor. Almak şöyle, denizde bulunan ölü balığın ölüm sebebi biliniyor ise, galiben biliniyor ise evet yenir. Bilinmiyorsa yenmez. Çünkü herhangi bir zehirlenmeden ve herhangi bir şeyden dolayı da olabilir. Yani genellikle Marmara'nın bir anda dışarıya attığı balıklar nedir sıcak soğuk sürtüşmesinden, su sürtüşmesinden kulağına kargaştı diyorlar ya. Kulağına kargaşmasından kaynaklanıyor. Dipte şeyde, karşılıklı sürtücü balığı vuruyor oksijen tükenmesine sebep oluyor ve balığı atıyor. Aşırı dalgalar da olur. Karadeniz'de şimdi bilmiyorum eskisi kadar hamsi bollaşmadı ama Hamsinin bol olduğu devrede dalgalar e, Sahile savrulduğunda geri çekilirken orada şakır şakır oynayan balıklar vardı. Tabii koş koş milletten koşturup dolduruyordu yani bedava balık avlanıyordu halen var mıdır? Vallahi halen Bu insanoğlu çok tamahkar birçok şeyi yok ediyor ama dalgaların kenara saçtığı ve da aniden dalga çarpmalarıyla ölen balıklarda yenirler. Yani prensip şudur. Sebebi biliniyorsa evet. Kediyenmez. yenmez. <gülüyor> <Satan üstüne. gülüyor> ya e, caiz. caiz. Onun için onishampegon dedim ya peygamber efendi o çevrenizde çok döner dolaşır. Yani şöyle diyeyim. Kedi insanların sevgisini en çok istismar eden <gülüyor> hayvanlardan birisidir. Hep o geçinir insanlardan. hiç o insan ondan geçinemez. Kö, kö, köpek dersine fedakardır. Kedi gelir kucağına oturur. Gider onun minderini hatta yastığını bir güzel sobanın yanına kıvrılır. En rahat yeri o seçer. Yani ondan sonra bir de gelir senden yemek ister. Şimdi kedi başarılıdır bu konuda ama caiz. Evet, canım, evet. Şimdikiler tembelleşti. Faridat'ı korkuyorlar hatta. Evet. evet. Sağlığına da dikkat eder. Dişlerine varınca kadar fırçalıyor. İşte, ayıklıyor. <gülüyor> bir şey daha bu o, yine ülkemizde bilinmiyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum ama kendiliğinden ölmüş hayvanların hayvanların yuvarlanmış veya herhangi bir şekilde ölmüş hayvanların tabaklanan derileri de temizdir yani ölmüş hayvanın derisi yüzülebilir tabaklanabilir ve kullanılabilir domuz hariç buyur kendiliğinden kestiğin ki zaten temiz. Yani kesmedin de hayvan öldü. Vahşi bir hayvan, vahşi bir hayvan öldürdü. Bu da o da. Hatta vahşi hayvanın kıda. Yani aslan derisi, kaplan derisi, kurt derisi ve benzeri deriler tilki derisi, sansar derisi, kunduz derisi. Kunduz derilerinden şapka güzel oluyor. Kuyruğunu da arkaya kuyruk diye bırakıyorlar. Öyle kalıyor. Dolayısıyla onlar nedir? Tabaklanınca tabaklanma demek bize tabakla sahan manasıyla aynı anlıyoruz. Kelimenin aslı debag'dır. Debağlanma, dabağlanmadır. Biz onu o kadar söyleyemeyiz. Biz onu tabaklanma yapmışız. Dolayısıyla muameleyle içerisindeki ne su bölümünün çıkarılması, emdirilmesi, alınması e, demektir. Öyle olunca artık ne olur? Dire kendi başına ayrı bir dünya Dış tarafı ölü, iç tarafı aşağı doğru indikleri canlılık oranı değişiyor, canlılık oranı var. Bir taraftan da etten farklı dış yüzeyi kaplıyor, altı başka, ortası başka, üstü başka, hatta işte yıkanınca, temizlenince, hayvanın kıta, insanın kadar derece derece çok başka. Eğer e, misal olarak deriler, tabak, birinci derimiz öldü, ölen deri e, garpı soyar gibi soyulsaydı çok farklı bir şey olurdu bedenimizden öyle bir ayrılıyor ki biz çok defa farkına bile var, varmıyoruz. Cenab-ı Allah onu öyle yaratmış. Yapısı farklı, dokusu da farklı. Onun içerisindeki suyu aldırılınca, o doku aldırılınca, kuruyunca, izale edilince ne oluyor? Temiz olarak sayılıyor. Peki, kullanılabiliyor. kullanılabiliyor. Evet. Kullanılabiliyor. Tabii e, giyebilirsiniz. Yani şöyle tavsiyeler farklı şeyler. Mesela yırtıcı hayvanlarınki Giyimde çok fazla tavsiye edilmiyor ama yerine göre de tavsiye. Mesela savaşta giyiliyor. Savaşta eskiden aslan derisi, pars derisi ve benzeri deriler giymek. Yani savaş gör. şimdi bakıyorsun mesela bir zamanlar ihtilalle hükümeti ele geçirmişler. Bir ayaklanmış olduğu zaman askeri elbise giyerlerdi. Bu, bunun manası neydi? İşte tavır alma biz hazırız manası ifade ederdi. Eskiden pars derisinden Elbise giymekle savaş taraftarlığını vurgularda ifade ederdi ama giyilir yani neticede böyle caizdir. Şimdi tabii halini acıyoruz ama ben Arabistan'dayken bazı arazileri gösteriyorum. Bir zâtur rık'a diye bir savaş vardır. Zâtur rık'a yamalık demektir. Şey olarak belli bir arazi kabileye giderken aradaki arazi tamamen zımpara gibi neredeyse taşlık bir arazidir. Bu tip arazili alanlar çok. Bu araziden geçerken sahabinin ayağında neredeyse sağlam ayakkabı kalmamıştır. Zamanlar ayakkabıları bağlayarak ipleden yani koparttıkları elbiselerinden bulabildikleri bezlerle bağlayarak ayaklarına tutturmaya çalışmışlardır. Ama çok yaralı ve perişen bir şekilde dönmüşlerdir Ama vazifelerinde yapmışlardır. Biz öyle yola hiç gitmeyiz bile. Yol şey olarak ama bu da etrıkla diye bu savaş tarihe geçmiştir. Evet. O tip deriler, o tip imkanlar olsaydı ellerinde veya güçlü imkanlar olsaydı sağlam altlıklar yapabilselerdi çok elbette ki bu nevi acı ve sıkıntıların çoğunu çekmeyebilirlerdi. Her, her biri zaman ve imkan meselesi. Evet bir şey daha devam ediyoruz. Henüz ot yememiş süt kuzularının süt kuzusu deyince başka manaya geliyor ama süt kuzularının kursakları temizdir. Bunu özellikle söylememin sebebi var. Peynir mayası en çok bundan yapılır. Evet, peynir mayası kuzuların kursaklarından yapı yapılır. Ee, bu da bu kursak temiz kabul edilmiştir. Maya için kullanılabilir. Evet. Süt e, şunu kastediyorum. Süt yememi, süt kuzun kursakları temiz derken boğazlanmadan ölse de temizdir manasına söylüyorum. Anlaşıldı? Buyur? Kendiliğinden, kendiliğinden öldü. Doğumda öldü. Kendiliğinden öldü. İşte anası ölmüştü de emecek şey yapmadı, öldü vesaire. Yetişilemedi. Mesela kırda dünyaya getirmişti. Yayılırken dünyaya getirmişti. Yetişilemedi, öldü. Evet. Tavun öldükten sonra... Çıkarttığı yumurta, ölümden sonra tavuktan çıkan yumurta temiz sayılır. Kritik olarak vurgulandığı için bazı noktalara ben seçtim içinden. Bir şey daha. Suya bir necaset düştü yakınınızda. Bir kardeşimiz vardı, çocuk var. Sekiz yaşlarında mı bilmiyorum ama kocaman bir taş kucaklamış. Taş çamurlu. Çocuk bu. Taşı kucaklamış, ıhıl zor taşıyor. Gölünde yanında babası bir kızdı buna. Şuna bak dedi. üstünü başına At o çocuk Bir atla taşı. Bir de su başlığını aşağıya. <gülüyor> Tam dibine bıraktı. Bir de o çamurun üstüne. Bir de ıslandı. Şimdi e, yakınızda bulunan böyle bir suya bir şey düşürdünüz. Necaset düştü. Bir şey düştü. Oradan sizin üzerinize su sıçradı. Eğer bu su Üzerinizdeki damlacıkların içerisinde necaset görülmüyorsa, necaset belli yoksa temiz sayılır. Tamam. Suca, suya tekrar ediyorum. Suya necaset düşmesiyle sudan sıçrayan sular üstünüze gelmişse ve üstünüze sıçrayan damlalar görünlü göz görerek içerisinde necaset taşımıyorsa temiz kabul edilirler. Tamam. Tamam. Bir şey daha, heladan, hamamdan, ahırdan çıkan buharların oluşturduğu damlacıklar, işte öz özellikle de neydi, metal şeylerin üzerinde veya tavanlarda damlacık oluştururlar. Bu damlalar temiz sayılır. Bir insanın üzerine damlasalar bu namaza mani değildir. Tekrar ediyorum heladan, hamamdan, ahırdan çıkan buharların oluşturduğu damlalar, Nedir? Temiz sayılırlar. Bunların önemli olduğuna inanıyorum. Hayatta hiç şey biz çok dikkat etmiyoruz ama önemli. Mevla affed affediyor. Dolayısıyla biz de bilmel bilmeliyiz. Pis yerlerden esip gelen rüzgarlar yine temiz kabul edilirler. İçerisinde kötü koku taşısalar da Şimdi misallendireceğim Bunun azıcık detayı var Yenge çamaşırı yıkamış Çamaşır iplerini asmış Şimdi hep millet bunun yüzünden zaten dışarı çıkartmıyor yani Çamaşır kurumak için hep dışarı çıkardı Şimdi dışarı çıkmıyor ne, Bir kuruyacak ikisi Güzel kokusu kaybolmayacak Deterjanın veya kokutucu yumuşatıcının Kokuları kaybolmayacak Şimdi o daha önemli Halbuki çamaşırın güneş görmesi daha önemlidir Çok önemlidir hem de Ama şimdi koku hepsinin önüne geçiyor üzerinde hem beyaz olacak, rengi önemli hem de kokusu güzel olacak. İkisi yan yana geldi mi o falanın çamaşırı şöyledir diyorlar. Şimdi biz öyle demeyelim. Avluya çamaşırları asmış. Mandallarla tutturmuş. Bir taraftan da böyle kötü kokulu bir rüzgar esiyor. Bu çamaşırlar o kötü kokulu rüzgarla necis olur mu? El cevap olmaz. Ancak çamaşırların üzerinde rüzgarla sarartı meydana geliyor ise evet olur. Tamam. Gelen rüzgar çamaşırları sarartıyorsa içinde necaset parçacıkları taşıyor demektir. O zaman olur. Peki, yemek kokuları dahil <gülüyor> Yemek kokuları Yemek kokuları mideyle ilgili bir mesele, çamaşırla ilgili değil. Dolayısıyla yemek kendisi necis değil zaten. Yani şöyle diyeyim, köyleri düşünün. Uzakla gittik ama Şimdi köye gidenler yani köyün havası şehrin havasına 50 kere temizdir. Ama köye gidenler ahır var, gübreler var. Şuna hemen burun tutmaya başlıyorlar. Burunlarını tutuyorlar. Niye alışmamışlar o dünyadan gelilmediği için. Ee, ama köyde öyle düşünürüz, gübrelerin olduğu taraftan, ahırın olduğu taraftan, bir de hele de bahçeleri eskiden tezekle, onlar, onlarla beraber gübrelerlerdi, taşınırdı, oralara ağaç teplerine, şeylere serilirdi, yağmurlar yerinden. Hele de böyle yeni dağıtıldığı bir devrede düşünün, asılan çamaşırlara oradan gelen rüzgarlar kokulu geliyorlar, kötü kokulu geliyorlar, ee, bu, hükmü budur işte, onu demek istedik. Evet. Evet, eve gelince içeri mi sokmuyorlar yoksa? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Anlaşıldı. Tamam, nereden? Nerede? Dışarıda neyin varsa bırak ondan sonra içeri gir. Evet. Şimdi üzerinde ciddi durulması gereken bir konu daha var. Çamurlar. Sigaranın her tarafı necis. <gülüyor> Bunu diyemiyoruz ama yani öbür taraftan şöyle dediğinizi. Bana da soruyorlar hocam ihramlı adam gelmiş umresini daha ihramlı Kabe'ye gelmiş. Bilmem hocam işte e, ihramlı iken sigara içebilir miyim? Bana bilmem ne. de zaman içemezsin diyorum. Ya hocam bir daha sorayım. <gülüyor> Fetva kopartmaya çalışıyorum. Sigara her tarafı necis. Şimdi e, bir başka vurgu daha. Çamurlar. Çamurların hükmü. Çamurlar şimdi şehir çamurları gibi düşün. Şehir çamurlarında başka sıkıntıları var ama şöyle bir köy havasına yeniden hep beraber gidelim. Köylü olan olmayan. Akşam oldu. Güneş sarardı. Daha kararmadı ortalık. Güneş sarardı. Biraz sonra köyün öbür ucundan sığırların boynuzları görülür. İlk önce gelirler tekli, ikili, üçlü girmeye başlarlar. İçeriye köye giren sığırlar. 3-5 tanesi sağ tarafa gider. Niye? Evi sağdadır. 2-3'ü sol tarafa gider. Evi soldadır. Biraz ileriye gider. Sığırlar gittikçe ne alır? Evlerine doğru dalar. Millet onları görünce zaten ahır kapıları açılır. Bağlanır. İşte yalanı Şu bu. Daima 3-5 tane yaramaz sığır çıkar. Onlar girmezler. Onun Onların peşinde de çocuklar koşturur. Tam işini yapmış, vazifesini yapmış birisi olarak da köyün e, çobanı, sığırtmacı o da gelir kendi yolunu tutturur, geçer gider artık bugünlük değişim bitti der. Kendi dünyasına çekilir. Tabii hayvan bu. Kırda yemiş içmiş etmiş gelir gelin köyün içini batırır. Eve <gülüyor> normal gitmez. Şimdi sabahleyin ahırdan çıkardı öyledir. Ahırda şöyle eder giderken de aynı şeyler. Tabii yağmur yağar, karışır, çamurlara karışır. O çamurlar %80-90 pistir netice itibariyle. Ama Cenab-ı Umumi belva sebebiyle şer i şerif bu çamurları af çerçevesine sokuyor ve pis olarak kabul etmiyor. Eğer öyle olacak olsaydı insan paçalara bulaşır, eteklere bulaşır ve sıkıntı olur. Umumi belva sebebiyle çamurlara karışmış necaset veya içine necaset karışmış çamurlar nedir? Temiz sayılırlar. Af çerçevesine girdiklerinden dolayı. Yok hayır temiz değil yani hayvanların eti yenen hayvanların necasetleri hafif hafif, e, necase, hafif necasete hafif eden sayılırlar. Evet. evet. Şimdi biz o tip bilgiler daha çok e, sahibiz herhalde. Şimdi bir başka noktayı vurgulayalım. Temiz sayılmayan şeyler diyelim bunlar ikiye ayrılıyorlar. 1. Necaseti galiza. Necaseti galiza parantez içerisinde ağır necasetler. 2. Necaseti hafife, Hafif necasetler belli. Evet. Şimdi necaseti gariye çok fazla detaya girmek istemiyorum şey olarak ama yani insan necasetleri, domuz necasetleri, ondan sonra eti yenmeyen hayvanların necasetleri, özellikle yırtıcı hayvanların necasetleri, yine vurgulamak istediğim ev hayvanları olup eti yenen tavukların ve ördeklerin kazların necaseti, içkiler ağır necasettirler. Akan kanda. Baş, başlıyorum yani yeniden. Daha da nasıl diyeyim? Bilinenleri tekrar etmiyorum. Bedenden akarak dışarıya çıkan kan, sıcak kan yani ister insandan olsun, ister hayvandan olsun bir. İkincisi özellikle şarap Kuranda da geçtiği için dolayısıyla içkiler, Cerahattan çıkan yani yaradan çıkan irinler kanlar bunlar necistirler? Yırtıcı hayvanların pislikleri necistir. Kara hayvanların necistir. Artı ev hayvanı olan ördeğin ve tavuğun kazın büyük pislikleri de nedir? Necistirler. Ağır necistir. Ağır necasetten sayılırlar. Anlaşıldı? Hafif necaset ise eti yenen hayvanların tezekleridir. Öyle diyelim. Sığırın ki koyununki, deveninki ve ki, atınkinde ihtilaf edilmiştir. Atınkında ihtilaf edilmiştir. Ama koyununkunda, keçininkinde, geyiğinkinde, ondan sonra e, nedir? Sığırınkında, deveninkinde nedir? Bunlar hafif necasetler sayılırlar. Ağır necasetler iki türlüdür. Katı necis olanlar, katı olanlar, şöyle diyeyim, yaklaşık 4 grama kadar ulaşınca namaza manidirler. Üç 3,5 zikri var e, kaynaklarımızda. Hmm, bu miskarin dilimizdeki ölçüsüyle bağlantılı bir şey. Yani 4 gram olarak zikretmek belki daha doğru çünkü farklı rakamlar zikrediliyor. Kuyumcular ve tartıcılar örfünde. Tamam eğer sıvı iseler sıvı iseler el ayası büyüklüğünde yani şu parmakları dışta bıraktığınız zaman bu alan büyüklüğünü geçiyorlarsa o zaman nama zamanidirler parmak elinizin parmaklarını dışarıda bırakın geriye kalanına aya denilir Daha doğrusu şu çıkıntılardan içerisine aya denilir Dolayısıyla bu kadar bir çevreyi aşmamalıdırlar aşarlarsa namaza maniidirler. Tamam, bir vurgu daha yapacağım burada. Meslerdeki, elbiselerdeki yırtıklar birleştirilmez. Ama vücuttaki, elbisedeki necasetler birleştirilir. Yani bir yerde şu kadar var, öbür yerde şu kadar var, öbür. Hepsi birleştirdiğinde burayı aşmamalıdırlar. Anlaşıldı? Veya hepsi birleştirdiğinde 4 gramı aşmamalıdırlar sahibi özürle ilgili ayrıca bilgi vuru, vuru, vurgulayacağız. Onu burada zikretmiyorum. Necasete hafifeye girince bulaştığı uzvun dörtte birine ulaşmamalı, geçmemeli. Kolsa kol. İşte ayaksa ayak. Bulaştığı uzuv nedir? O uzvun dörtte birine geçmemelidir. Dörtte birine ulaşıp geçmese bu namaza manidir. Bak. Necasete hafife sığırın ki e, koyunun ki keçenin ki. Bulaştığı uzvun dörtte birine ulaşmamalı geçmemeli. Evet. Evet. Şimdi burada durduk. İnşallah haftaya hakiki ve hükmi pislik ve bunlardan temizlenme yollarını birlikte paylaşacağız. Onunla ilgili konular inşallah gündemimizde olacak. Tamam. Çünkü temizlemede bazen garip şeyler de var. Ee, ne, ne gibi mesela? Tezek yanınca temiz oluyor. Külü temizdir. Tezen külü temizdir. Evet, gibi. Sorular Evet. Ve sallallahu ala seyyidil enbiye ve mursalin ve ahre davane elhamdülillahi rabbil alemin bunu noktaladık. Anlaşılmayan konu yok inşallah. Doğruysa. De evet. Sen devreye gir, ben de şunu okuyayım. Şimdi işim gereği sürekli dışarıda yemek yemek zorundayım ve lokantalara işte güvenemediğim için et yemiyorum. Besmele ses kesilmiş olabilir mi? Onu vurguluyor. Biraz araştırdığımda ülkenin yüzde 90 Müslüman yenilebilir ya da siz yerken besmele çekerek yiyin diyenler var bu konuda tavrımız nasıl olmalıdır? Şöyle diyelim Müslüman normal şartlarda Müslümanın halini salaha hamleder Bu prensiptir. Yani bu Müslümandır. Müslüman insan besmele çekerek keser. Günümüzde bir kere şuur kaybından biraz bu duygularımız zararlı gördüyse de yaralandıysa da genel prensip budur. Yani bir insan açıkça bilmiyorsa yani kesmiyor veya besmenesiz ki böyle bir inadi tavara bilmiyorsa normalde etleri yiyebilir. Günümüzde dediğim gibi Maalesef adı Müslüman olup da Müslümanlara karşı bile tavır alanların çokluğu sebebiyle bu güvenimiz sarsıldıysa da kaynaklarımız güveni ve bilgiyi böyle verirler bilesiniz. Bu yüzden benim tavrım yani yer düzgün bir yere seçerken yemek yemek de kasaptan et alırken de düzgün bir yer seçmeni almalıyız. Daha ıcığını cıcığını araştırma imkanımız ve fırsatımız yok. Bu kadarını yapmakla mükellef değiliz çünkü her şey bu sefer vehme dönüşür. Vehme dönüşür. Ama düzgün bir yer bulup, düzgün kesmiştir, inşallah besmene çekmiştir diye açık bir şey bilmedikçe bu tarafa doğru hamletmek, seçerken de yeri iyi seçmek doğru bir davranış olur. Yani bu besmene çekin, yiyin anlayışı ise Peygamber Efendimiz, yani biz gayrimüslim diyarlara gidiyoruz, oralara ticaret veya iç içe oluyoruz. Oralarda yiyecek miyiz, ne yapacağız diye sorularına Peygamber Efendimiz, evet yiyiniz, kendiniz besmene çekiniz Bismillah, Allahu Ekber ve giyiniz demiştir. Oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla içimizdeki insanlarda da o insanlar makamına koyuyoruz. Ama işin garibi iki açıdan. Bir, o insanlar makamına koymamalıyız çünkü bunlar Müslüman. İki, onların İslam'a bizimkiler kadar düşmanlığı yok. Bazen de öyle bir sıkıntımız var. Onun için yerimizi iyi seçelim. Yurt dışında akan sulardan köpekler içebilmektedir. Buna emin olmak mümkün değildi. Bu durumda bu su temiz değil midir? Akan su köpek temizdir. Yani akan su e, büyük havuzdan da büyük kabul edilir. Bilesiniz temizdir. Yoksa akan su olduğu için temiz midir? Evet temizdir. Yurt dışındaki köpek hastalığı Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar çoktur. İlk Almanya'ya gittiğim yıllarda orada bir şey yayınlanmıştı da oradan aklımda kalıyor. Almanya'da o zaman Batı Almanya, Doğu Almanya ayrıydı düşünün. Almanya'da nüfus kağıdı olan 26 milyon köpek vardı. Nüfus cüzdanı olan 26 milyon cüzdansız da bilinmiyor. 26 milyon köpek vardı. Evet. Bir evladın annesinden önce Umre'ye gitmesi uygun mudur? Elbette ki yani böyle bir şart yok. Annesinden sonra gidecek. Önce annesi kırılıyorsa annesinin gönlünü edecek. Ama böyle diyeyim bazı anne babalar kendi gitmez çocuğunu da göndermez. Ben, millet ne der bana diyor. Ulan git gitmez. Beni gönder Ben de Baba abi hırsız tuttum demiş ya. Tam yani onu hiç anlamamıştım ben. Öyle, var var. Yani cidden var. Ya babanı da götür diyorum gitmiyor. Bu yaşta gidilmez. Daha yaşlanacakmış gidince. Sonra ne olacak? Herhalde sürüne sürüne. Yani. Tavaf evet. edecek. Şimdi kendi gitme bu Böyle bir şart yok. Ama te tekrar yani imkanı varsa bir insan ona da vesile olsa güzel bir şey. Bilmiyorum ama tekrar ediyorum. Ben bildiğim için söylüyorum. Kendisi gitmiyor. Çocuğuna el bana ne der? O ana, maşallah çocuk gitti derler. İşte hala anası gitmedi, babası gitmedi demezler Gitmesine de razı olmaz. Anne ve babaların bu yaptığı doğru değildir. Bir insan. Ee, eğer ona muhtaciyet yoksa bazen ona muhtaciyet olur, bakımına muhtaciyet olur. Yani e, korumasına, kollamasına muhtaçlığı olur, geçimine muhtaçlığı olur. Ayrı bir konu. Ama e, herhangi bir muhtaciyet olmadan evvel gitme, sonra gitme meselesindense böyle bir kayıt ve şart yok bilesiniz. Günümüzde Hanefi mezhebine göre bayan grubu olarak mahremsiz Umre'ye gidilir mi? Hanefi mezhebine göre... Umre'ye bayanları yalnız gitmesi mahzurludur. <gülüyor> Üzerine konuşacağım. Vesvese için ne yapmalıyız? Yani çok ve bu soru çok şey bir soru. E, mücadele uzun olmalı. Vesvese ciddi bir hastalıktır. Dolayısıyla vesveseden korumak için ayrı. Ama ben gerisin geri döneceğim. Belki uzun konuşmayı gerektiriyor vesvese. Şimdi e, Hanefi mezhebine göre bayan Umre'ye biz Umre'ye gitmek isteyenler bize sorduğu zaman bakıyoruz. Kendisi olgun birisi. E, gidince ufku genişleyeceğine inanıyoruz. Beytullah'ı görme duygularına bunlar cevaplandırdıklarım karışmasınlar. Evet. Gidebilirsiniz diyoruz o insana. Mahzuru yok mudur diye sorsa var diyoruz. Niye var mı var? Gideyim mi git? <gülüyor> Sebep şöyle pekala bu nasıl oluyor? Oluyor işte bazen böyle oluyor. Çünkü buradan Kartal'a gitmenin mahzuru Umru'ya gitmekten daha çok. İnanın daha çok. Bakıyoruz bir de umreye gitmiş veya ya dışarıya gitmiş bir insan olgun değil hafif ise ki kimse onu zapt edemez engelleyemez sıkıntılara da sebep olur. Başka şeylere de sebep olur. Bu yüzden bakıyorsun kendisi olgunsa aklı başındaysa bazen ailesinden götürecek yok. İnanın ben kadıncağız tanıyorum tek sülanede namaz kılan tek kişi. Çocuklar ona hacca gönderdiler. İki günler her gün telefon ediyor. Neredeyse aman anneme dikkat edin. Çok seviyorsan gel buraya diyorsun. Gelmiyor. Şimdi sana emanet ediyor. Sen iyi telefon edince de o üzerine düşeni yapmış oluyor. Ne olur elinden tutun. Ne olur yardımcı olun. Ne olur şöyle olun. Ne olur böyle olun. Şimdi gitme değil. Yani kardeşlerimi gidince ufkunun açılacağına, Beydullah'ı görmenin, diğer müminleri görmenin faydasını, şunu bunu düşünüyoruz. Git diyoruz. Mahzuru yok mu? Var. Çünkü hastalığı var, sağlığı var, sıkıntısı var, su var, busu var. Mahsur yok da diyemiyoruz. Onun için ben kardeşlerimizin hacca umreye gitmesine taraftarım. Bu dediğiniz şey hanefi mezhebiyle ilgili değil. İmam Şafii rahmetullah aleyh. Saliha kadınların yani hayırlı kadınların arasında olursa onlar onlara destek verirler, yardım olur. Gidebilir kanaate onda var. Anlaşıldı. Bu yüzden dolayı. Köpen tüyleri necaz değildir. Eve dökülürse namaz kılabilir miyiz? Eve niye dökülüyor onu öğrenelim bir. Yani, namazla ilgisi yok caiz. Eve niye dökülüyor? <gülüyor> kolonya sürülmesi caiz midir? Caizdir. Namaza ibadetlere engel olur mu? Daha önce bu konuyla ilgili eğer elinize elbiseden uçar. Gider. Yani kolonya taşıdığı şey sebebiyle necaze sayılabilir. Elbisede Elbiseden uçar ama... E, cilt terli ise e, biraz da e, nasıl diyeyim ölü deri oranı yükse e, Hoca Efendi e, kimyager olan son Beşiktaş müftüsü olan e, Hoca Efendi e, Bunun için dediği cümle şuydu Yani yıkasanız ihtiyatta davranmış olursunuz Mantarlaşma yaparak kalabiliyor Yani insanın teninden de %90-95 uçar Ama dediğim gibi cilt terli ise ölü deri oranda yüksekse mantarlaşma yaparak kalabiliyor. O namazı bozmaz biliyorsunuz. Sadece kolonya döktüğünüz yere yıkayarak e, ne yapar? Namazınızı kılabilirsiniz. Hiçbir şartta su bulanamadığı durumda buzdolabının dondurucusunun kenarına yer alan buzları eriterek abdest alınabilir mi? Bu, bu kadar mı kıtlık var? <gülüyor> Ama <alın> <gülüyor> cevabı doğru. Hocam, alınabilir. Hocam. Cev hocam evet. Yani... Öyle mi? Hı? Yapılabilir. Ol olur dedim. Olur dedim. Soruya takıldım ayrı. Ama yapılabilir. Evet evet. Yani saydık ya. Kar suyu dolu suyu dedik. Buz suyu. Bu, o çerçevenin içerisinde olur. Köpek bulunan arkadaş tanıdık vesaire birinin evine girmemeli miyiz? Girilebilir. Böyle bir davet ile böyle bir ortam bulmuşsak yani ne yapmalıyız? Yani girilebilir ama soru soru yeri geldiğinde de kardeşçe ikaz edilebilir. Akvaryum suyu temiz midir? Yani yoksa bu da büyüklüğe göre midir? <gülüyor> Şöyle diyeyim. içerisinde işte vasıfları diyoruz ya vasıfları değişmemişse temizdir, değişmişse değildir. İmam Şafi'ye göre Siz Siz ben Allah Allah Ha çizmen, çizmen, çizmen e, şeye, öyle bir çaya benziyor. Çizmen, e, kan dolsa da namaz kılınır ama siz e, kanın necaset olduğunu söylediniz. İmam-ı Şafi'ye rahmetullahi aleyh. E, o da akan kanın necis olduğu kanaatindedir. Yani kan olarak ama yani kan e, biz de özür bahsinde söyleyeceğiz. Netice itibariyle özür sebebiyle gelen kan necasetten sayılmıyor. Af çerçevesine giriyor. Bu da yaradan akan kanı o şekilde kabul ediyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Ona göre kanama abdest bozmaz. Midye yemek caiz mi? Ebu Hanife'ye göre tahrimen mekruh İmam Şafii'ye göre caiz. Kısaltıyorum. Kurban kanları üzerimize sıçrası hükmü nedir? Necistir. Necaset bulaşmamış çamaşırlar ki eve gidip yıkeceksiniz veya işte aya miktarını geçtiniz. Necaset bulaşmamış çamaşırlar üç kere yıkanıp sıkılmasa dahi çamaşır makinesinde yıkansa temiz e, sayılır mı? E, sayılır. Ama temizleme bölümüne gelmedik daha. Oraya gelmesin. Müstahamel sular hususunda eşler birbirlerinin e, sularını kullanabilirler mi? Birbirlerinin kullandığı suları kullanamazlar. Aynı sudan beraber abdese alabilirler. Yani ö, öyle diyeyim tasla eskiden tasla değil yani çanak e, dökülüyordu işte şelale gibi dökülüyor ha, doğuda da var ha, Suriye'de ve benzerilerde yer var yani havuz gibi bir yere gelip su akıyor oradan birlikte abdest alıyorlar bu şekilde birlikte abdest alabilirler Sahih Buhari'de böyle bir delil olduğunu duyuyoruz hayır Sahih Buhari'de aynı kapten abdest aldık diyorlar aynı suyu iki kere kullandık demiyorlar kıyafetin yerlere sürtülmesi necis midir Kıyafetin yerlerden sürülmesi iki şeydir. Bir, necaset toplar. Necis değildir. Necaset toplayabilir. İki, kibir toplayabilir. Evet. Namaz kılınabilir mi? Necaset yoksa kılınabilir. Kurban keserken bunu söyledik. Deniz ürünlerinden kalamar, midye gibi ürüne ürünü yenebilir mi? Aynı cevap. Ebu Hanife'ye göre sadece balık cinsi yenir. i̇mam Şafii'ye Şafi'ye göre hayatı suya bağlı olan her türlü varlık yenir. Diş fırçalarına ve mutfakta kullanılan fırçalarda domuz kılı ile yapılıyor. nedir? diş fırçası yapılmıyor. Diş fırçası yapılmıyor. Yaptılar diş fırçasını yaptılar. Cenab-Allah yaptıklarını ayaklarına bağladı. Arkasından müthiş bir ıı, en güzel fırça budur kampanyası da başlattılar reklam mahiyetinde. İşte sertliğiydi uzunluğuydu çok uygun çok ideal plastiklere bu tip e, sertlik verilemiyor e, ne sert olmalı diş fırçası ne çok yumuşak olmalı diş etlerini şöyle böyle e, akademik bilimsel ilimsel ve çelimsel bir sürü şey dö döşediler yazdılar etleri gittiler ama üzerinden neredeyse ayı geçmedi ortaya çıktı ki kılların ortasında çok ince bir kanalcık var. Ve mikrop toplamak için en ideal yerlerden birisidir. Derhal bu tür şeyler piyasadan çekildi. Daha doğrusu Sağlık e, Bakanlığı müdahale etti dünya çapında. Yani dünya sağlık kuruluşu müdahale etti hadiseye. Umre'ye gitmek mahsur drama git diyor demiştiniz. Bu durum kızların üniversite için farklı bir şehre gitme durumunda geçerli midir? Evet, aynı şeyi üç aşağı beş yukarı o da söylüyor. Tabii kaldıkları yer, organize, bütün bunlar da tesir ediyor. Sadece değil. Gittikleri yerde onları karşılayacak var mı? Yerleştirecek ilgilenecek var mı? Bu imkanlarla da ilgili. Tabii şimdi kurban keserkenki sorunun devamı var. O çok önemli bir benim için. Öyle mi? Ben bakayım istiyorsan Tamam. Şu mu? Temettü acına niyet eden kişi eğer kurbanını yanında götürürse ihramdan çıkması caiz olmaz olarak öğrendik. Doğru da kurbanı yanında uçakta mı götüreceksiniz? Yani şey evet evet ama bilgi olarak soru yerinde takılmak için öyle söylüyorum. Yani bir insan temettü acına gitmişse kurbanı da götürmüşse o kurbana günü gelip kesinceye kadar çıkamaz. Çok detay bir konu hacla ilgili. İnşallah haç bahsinde inceleyelim. Buradan ödendi daha. Buradan ödenmesi kurbanı yanında götürmesi manasına gelmiyor. Ee, ona diyelim yok Buradan ödenmesi şimdi e, İslam Bankası'na para oturuyorlar ya O manaya gelmiyor Kurban oradan Bilesiniz. Kurban bayramında çalışan kişiler Kandan sakınamıyor Ve değişme imkanı kısıtlı oluyor Namaz açısından özür sayılır mı Sayılmaz Sayılmaz Sabahleyin namazını kılacak. Ondan sonra öğlene kadar hatta ikindiye kadar dünyanın vakti var. Akşama kadar çalışıyorsak kasab... Olmaz. çalışıyor. Evet kesimhanelerde çalışıyor. Yine, Anladım. Ee, öyle de olsa yani bunun için nöbetleşecekler. Yani dolayısıyla e, çok doğru değil. Yani belki soru doğru. Kesimhanede çalışanlar için doğru ama yine de nöbetleşecek. Birçok şeyi biz kale alıyoruz, dikkate alıyoruz. Bu insan ihtiyacı olsa, ihtiyacı olsa ne yapacak? İhtiyacını görebiliyor Bunu da görecek Yani bu o kadar zor değil Allah Allah Ya Doğru yazın Okuyan kızım var Nedir Perşembe günleri Derste öğle namazı geçiyor İzin alamıyor Ne yapabilir miyiz İlk önce hocanın boğazını sıksınlar eee kazayetsin yapamıyorsa yani derste de o kadar önemliyse ama yani e, her e, mazerete göre bir namaza e, namazın kazaya kalması bir vebaldir. Bunun ağırlığı ve hafifliği o kişinin mazeretine göre değişir. Büyük camilere gelen turistler dinimize göre abdestsiz olarak dolaşıyorlar. Cami temizliği ve kıldığımız namaza etkisi var mıdır? Cami temizliğine etkisi yok yani şey olarak ama yani bu e, turistlerin cami hürmetini taşımadan sadece turistik mekanı gezer gibi camileri gezmesi bütün eğilmeye göre mahsurludur. Hatta İmam Malik rahmetullah aleh, yani Müslümanların hiçbir camisine kafirler giremez diyor. Madem Cenab-ı Allah Mescide haraba sokmayın diyor. Orada ismi geçiyor. Sebep müşriklerin necis oluşudur diyor. O zaman bütün camilere girmemelidir diyor. Diğer mezhepler öyle demiyor. Ya yani netice itibariyle ama her mesele, her şeyde de nedir camilere? Camiye saygı duyarak girmeleri. Yani bak camiye girme şartları şu diye bir şart zikretseniz, içeri girmek isteyen belli bir oranda manevi bir havaya bürünür, öyle bir atmosferde ziyaret eder. Biz öyle bir hava estirmediğimiz kapıları hepsine sonuna kadar açtığımız için, camilerimiz fotoğraf çektirme mekanına hiçbir duygu taşınmadan, aa amma kocaman kubbe yapmışlar, işte şu şöyle bu böyle denilen, bir yer haline dönüşüyor maalesef. E, e, evet öbürler yerli gavurlar yabancı gavurlardan daha terbiyesiz. Evet selle evet mezarla Kur'an-ı Kerim götürülür mü? Bunda mahsur yok. Rasulullah mezarlıkta Kur'an e, ayet okumuş, dua etmiş diye hadisler var. Ee, bu konuda bir peygamber efendimiz sık sık mezarlığa gider. Orada dua eder. Onlara selam verirdi. Onlara hitap eder. Dua verirdi. Ama arkalarından Kur'an-ı Kerim okunmaz diye bir şey yok. Okunabilir. Yani buna da man yok. Ayet-i Kerim... Kardeşim, şey yapsak yapsak haram, yasak, haram, yapsak, haram her türlü şey diyor diyorlar. Ee, mesela ayet-i kerimede biz de dua ediyoruz. Ölenin arkasından Rabbena ufirlene ve li ihvanine lezine sebequne bil iman bizden önce imanla göçmüş gitmiş kardeşlerimiz için diyerek dua ediyoruz. Dolayısıyla ölenin arkasından dua yapılması hayırdır, güzeldir. Ecir işlenmesi, tasaddukta bulunması, dolayısıyla Kur'an okunması da aynı çerçeği içerisinde geçerlidir. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i hep işte giderek ölenin arkasından okunur diye hep o hali, hele de Yasin Suresi Cenaze Suresi haline dönüştü. İlk önce onlar yaşamak içindir. Bu şuuru kaybetmeyelim öbürünün caiz olması bu manaya gelmez. İlk önce Kur'an'ı yaşamak içindir. Aynı zamanda ibadet içindir namazda. Aynı zamanda dua içindir de. Evet yerine göre. Bir de büyük alimlerin e, mezarlarına ziyaret ettikten sonra oradan çıkarken geri geri çıkılıyor. Bu biraz e, çok da doğru. Edep ben belki mani de yok ama biraz şeye veda tavafında Beytullah'tan ayrılırken geri geri gidilir. Böyle bir anlayış oraya da uygulanıyor. Çok yerinde olduğunu söyleyemeyeceğim ama bu e, zarar verir veya hutta şektir gibi ifadelerde de doğru değildir. Daha, daha doğrudur. Yani o nasıl yaşamış, ne olmuş, e, hakkında bilgi de yok yani. Dolayısıyla bilgi de edilmiyor ve onun gibi olmak için de çırpınılmıyor ama geri geri gidir gidiliyor. Bunlar e, halkın ifade ettiği Yani bir taraftan sevgi var içinde bir duygular var Öbür taraftan şuur yoğun meydana getirdiği şeyler İskan ettiğin yerden e, Farklı bir yerde kurban kesilir mi Kesilir kurban hükmünde olur mu İskan ettiğin yerden farklı bir yerde kurban kesilir Kesilirse de kurban hükmünde olur Gerisin geri bir daha oraya döndüğünde de Yeniden farz olmaz Bu cuma namazına benzer biraz Cuma namazı da Misafir üzerine farz değildir e, Dolayısıyla ama misafir olan, yolcu olan bir insan veya vardığı şehirde e, cuma namazını kılmışsa üzerinden e, bu, öğle namazının faziyeti düşer. Bu ibadeti makbuldür, geçerlidir. Efendimiz Aleyhisselam size cennetlik birini göstereyim mi? Mescidin kapısından girecek olan ilk kişiye bakın. İçeri sakalından su damlayan biri girer. Abdest suyu için delil mi? Olabilir. Peygamber efendimizin de yani e, saçlarından su damlayarak mescide girdiği vardır. Güzel? Mescide girdiği vardır. Deniz ürünlerinden midye dolma yemek. Caiz midir diyorum. İçini de doldurmuş. Cevap verildi buna. Umumi belvanın şehirdeki hükmü nedir? Aynı şehir çamurları da yani şehir çamurları da umumi belva çerçevesinin içerisine girerler. Necasetin bulaştığı yer kuruduktan sonra aynı yere necaset bulaşması durumunda hüküm. Yine necis olur. O kuruyup yok oluncaya kadar. Eserleri de yok olmalı yalnız. Sadece necaseten avuç ayasa kadar olup da birkaç defa varsa varsayasak namazımız kabul olur mu? Ee, bu e, dikkatli bir soru. Yani hayır. Artık e, oranı artıyor ise gerçi buharlaşma var. Bu sıvı necasette biliyorsunuz. Yani buharlaşma var. Eee Yine de artık bir insan bunda ısrar etmedi. Doğrusu ihtiyatla hareket ederek temizlemesidir. Ama avuç ayasına kadar ulaşacak şeyin mademki affedildiğini söylüyor. Necaset yok demiyoruz biz orada. Ard çerçevesine girer diyoruz. Aynı şey geçerlidir. Ama tekrarlandığında insan daha dikkatli olmalı. Tekrara fırsat vermemesi daha ihtiyatlı bir harekettir. İhramdan çıkarken erkeklerin saçlarını en az ne kadar kısaltmaları gerekir? En az başın dörtte birinden ünmüle miktarı. Ünmüle miktarı ne demek? Parmağımızda üç boğum var. Tırnak olan boğumun adıdır ünmüle. Kesilen saçın uzunluğu en az bu kadar olacak. Kadınlar içinde. O kadar saha. Saçının uzunluğu, ünmüle miktarı olmayan kısaltamaz. Ne demek? Hah dipten gider demek. Kazan İkinci gidişte usturae vuracak. İkinci gidişte gene usturae vuracak. Evet, Ver. Ya hayır hayır gene gene ustura bulur hiç merak etmeyin siz. Aradan saat geçsin bulur. Öyle. Yani e, ünmüle miktardan kısa saç kısaltılmaz der. Bunun manası ne olur? Hep usturae vuracak demektir. Ustura hiçbir bir insan var başında tüy yok. Kel. Yani bu böyle insan ustura gez, gezdirecek denir. Tamam. Kayıt odur. Ama ustura saç var da e, ustura daima ertesi gün saç bulur. Takkeler de düşmez. Yani başınız öyle bir yapın takkayı koyun. takka hiç rüzgar bile uçuramaz. Domuzun helal olan e, ve caiz olan bir kısmı var mıdır? Genelde yok. Bazı detay var. Yani sadece işte ev badana yapılır mı? E, bu tartışılmıştır. Ayakkabı dikiminde. İğne gibi, şey, ip geçirmek için kullanılır mı? Şeklindeki tartışılmıştır. Diş fırçası yapmak zaten e, mümkün değil. Dediğim gibi yasakladılar. Yani hayvan kılından, e, bütün kıllardan diş fırçaları e, yap, yapımı yasaklandı. Bir sorumu vardı, devamı önemli ya, diye. E, Sormamışlar, okumamışsınız da onu çözdük. Öyle mi? Öyle mi? Ha, evet, cevapladık arada. Ee, öyle mi? Tamam, buyurun. Yok, Evine gidilebilir mi? İkram ettiği yenilebilir mi? El cevap yenilebilir. Kazancı onu bağlar. Ondan başkasına sirayet etmez. Genellikle böyledir ama yeri gelince kardeş ana ikaz doğrudur. Şöyle diyelim eğer öbür türlü biz dersek işin ucu başka yerlere gidiyor. İslam genel birkaç şöyledir. Sen bilemiyorum ne iş yapıyorsun ama bakkal işlettiğini düşün. Kırtasiyeci olduğunu düşün. Kitap sattığını düşün. Sattığın şey meşru. Senin gelip bakkalından bir kilo muz alan adam getirdiği parayı içki satarak kazanmış. E o onu bağlar. Yani senin sattığın şey meşru. Bunun bedelini alman meşru seni bu bağlar. Prensip olarak budur.